İlham aziz merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisan-ı haliyle biz çobanın emri altındayız o bizden daha ziyade faidemizi düşünür madem onun rızası yoktur dönelim diye kendisi döner sürü de döner ey nefis sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna wa inleyaciun söyle ve merci hakikiye dön, imana gel, mükedder olma, o seni senden daha ziyade düşünür. İlem Eyhel Aziz, kalbin umuru dünyeviye ile kasten iştigal etmek için yaratılmış olmadığı şöylece izah edilebilir. Görüyoruz ki kalp hangi bir şeye el atarsa bütün kuvvetiyle şiddetiyle o şeye bağlanır büyük bir ihtimam ile eline alır kucaklar ve ebedi bir devamla onun ile beraber kalmak istiyor ve onun hakkında tam manasıyla fena olur ve en büyük ve en devamlı şeylerin peşindedir talebindedir halbuki umuru dünyeviyeden herhangi bir emir olursa kalbin istek ve amaline nazaran bir kıl kadardır demek kalp ebedül abada mütevcci açılmış bir penceredir fani dünyaya razı değildir İlem eyülaziz, Kur'an semadan nazil olmuştur ve onun nüzuliyle semavi bir maide ve bir sofrayı ilahiye de nazil olmuştur. Bu maide tabakatı beşerin istihab ve istifadelerine göre ayrılmış safhaları havidir. O maide'nin satında yüzünde bulunan ilk safha tabakayı avama aittir. Mesela enneseme va'yetival ardakene ratkan fepetak ayeti kelimesi. Beşerin birinci tabakasına şu manayı ifham ve ifade ediyor. Semavat ayaz bulutsuz yağmuru yağdıracak bir kabiliyette olmadığı gibi arz da kupkuru nebatatı yetiştirecek bir şekilde değildir. Sonra ikisinin de yapışıklıklarını izale ve fetk Birisinden sular inmeye, ötekisinden nebatat çıkmaya başladı. Mezkür ayetin ifade ettiği şu manaya delalet eden ve cealna min el ma'i kulli şey'in hayy ayeti kerimesidir. Çünkü hayvani ve nebati olan hayatları koruyan gıdalar ancak arz ve semanın izdivacından tevellüt edebilir. Mezkür ayetin tabakayı avama ait safhasının arkasında şöyle bir safha da vardır ki, nuru u Muhammediyeden Aleyhissalatu vesselam yaratılan madde-i aciniyeden Seyyarat ile Şems'in o nurun macun ve hamurundan انفisal ettirilmesine işarettir. Bu safayı delaleti ile teyit eden "Evvelü mâ halakallâhu nuri olan hadisi i şerifidir. İkinci misal "Efe aynâ bil halkıl evvel bel hum fî lebsin min cedîd" olan ayeti i kerimenin, tabaka tabakayı âvâma ait safasında şu mana vardır. Onlar daha acib olan birinci yaratılışlarını şehadetle ikrar ettikleri halde daha ehven daha kolay ikinci yaratılışlarını uzak görüyorlar. Şu safanın arkasında haşir ve neşrin pek kolay olduğunu tenvir eden büyük bir bürhan vardır. Ey haşir ve neşri inkar eden kafasız, ömründe kaç defa cismini tebdil ediyorsun? Sabah ve akşam elbiseni değiştirdiğin gibi her senede bir defa tamamiyle cismini tebdil ve tecdid ediyorsun. Haberin var mıdır? Belki her senede, her günde cisminden bir kısım şeyler ölür, yerine emsali gelir. Bunu hiç düşünemiyorsun. Çünkü kafan boştur. Eğer düşünebilseydin, her vakit alemde binlerce numuneleri vukua gelen haşir ve neşri inkar etmezdin. Doktora git, kafanı tedavi ettir. İilem eyühel aziz nefsin belâhet ve hamâkatine bak ki, bir Rabb-ı muhtar Hakîm tarafından terbiye edildiğini ve o Rabb-ı Hakîm'in memlük ve masnûu olduğunu bildiğine ve bu temellük ve terbiyenin bütün efrat, enva, ecnasta cari olmakla, mes'elenin bir kaide-i külliye şeklini aldığına ve bu feyzin şumullu olmakla bir nevi icma ve fiili bir tasdika mazhar olduğuna nazaran, kanun ve düstur şeklinde olan hadiseye ve kesb-i külliyet eden kaideye bakarak kanaat ve itminan etmesi lazım iken bütün âfâkı cilvelendiren tecelliyat-ı kendisi de o cilvelerde hissedar olduğu halde vasıta-i tesettür ve alameti ihmal sanıyor. Güya o nefsin fevkinde onun bütün ahvalini kontrol eden kimse yoktur ve kendisini yaptığı fiillerinde fiil içinde müstetir hu gibi görüyor. Tecelliyatın genişliğini imtinaa büyüklüğünü Ademe hamletmekle şeytanı bile yaptığı mugalatadan utandırıyor. İlem eyülaziz, <gülüyor> nefis daima ıstıraplar, kalaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor, hükmü kadere razı olmuyor. Halbuki şemsin tulu ve grubu muayyen ve mukadder olduğu gibi. İnsanın da bu dünyada tulu ve grubu vesair mukadderatı kalemi kader ile cephesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki o yazıları silsin fakat başı kırılır yazılara bir şey olmaz ha. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan Halık-ı külli şeyin rububiyetine muhabbetle rıza dade olmalıdır. İlem eyühel bir şeyin saniî o şeyin içinde olursa, aralarında tam bir münasebet lazımdır ve masnuatın adedince saniyelerin çoğalması lazımdır. Bu ise muhaldir. Öyleyse sani masnu içinde olamaz. Mesela matbaa ile teksil edilen bir kitap yine bir adamın kalemiyle yazılıyor. O kitabın nakışları harfleri kendisinden sümbüllenmez. Katip de o kitabet sanatı içinde değildir ve illa intizamdan çıkar. Öyleyse masnunun nakışları kendisinden değildir ancak kudret kalemiyle kaderin takdiri üzerine yazılıyor. İlem eyyül aziz aklın pek garip bir hali vardır. Öyle bir yedi tuğla sahibidir ki bazen kainatı ihata etmekle kucağına alıyor, bazen daireyi imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Bazen de bir katre suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur ma'haza, hangi şeyde fena ve kaybolursa, bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir ve hangi bir noktaya girse, bütün âlemi beraberce götürmek isteğindedir. İ'lem eyyuhel-Aziz! Eğer dünyanın veya vücudun mülkiyeti, zilliyeti sendeyse, taahhüt, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsın, daima rahatsız olursun. Çünkü noksanları tedarik, Mevcudları teref olmaktan muhafaza ile daima evham, korkular, meşekkatlere mahal olursun. Halbuki o nimetler Mün'im-i Kerim'in taahhüdü altındadır. Senin işin onun sofrayı ihsanından yeyip içmekle şükretmektir. Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini artırır. Çünkü şükür nimette inamı görmek demektir. İnamı görmek nimetin zevalinden hasul olan elemi def eder. Zira nimet zail olduğunda münimi hakiki onun yerini boş bırakmaz, misliyle doldurur ve teceddüdünden lezzet alırsın. Evet, ve ahiru da'wahum enil hamdulillahi rabbil alamin olan ayeti kerime hamdin aynı lezzet olduğuna delalet eder. Çünkü hamd inam şeceresini nimet semeresinde gösterir. Ve bu vesileyle zeval-i nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zâil olur. Çünkü şecerede çok semere vardır. Biri giderse ötekisi yerine gelir. Demek hamd aynı lezzettir. İlem eyhelaziz, afaki malumat yani hariçten uzaklardan alınan malumat evham ve vesveselerden hali olamıyor. Amma bizzat vicdani bir şuura mahal olan enfüsi ve dahili malumat ise evham ve ihtimallerden temizdir binaenaleyh merkezden muhite dahilden harice bakmak lazımdır İlem eyü'l aziz kürey arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır tadili büyük bir himmete muhtaçtır ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur İlem eyülaziz, bir zerre kocaman şemsi tecelli ile yani inikas itibariyle istiabe eder içine alır fakat küçücük iki zerreyi bizzat yani hacimleri itibariyle içine alamaz Binaaaleyh yağmurun şemsin timsaline mâkes olan katreleri gibi kainatın zerrat ve mürekkebatı ilim ve iradeye müstenit kudreti nuraniyeyi ezeliyenin tecelli ve inikas itibariyle Lemalarına mazhar olabilirler. Fakat gözün içindeki bir hücre zerresi, asab, evride, şerayinde tesirleri görünen bir kudret, şuur ve iradeye menba olamaz. Bu acip sanat, muntazam nakış, ince hikmetin iktizasına göre, kainatın her bir zerresi, her bir mürekkebatı, uluhiyete mahsus muhit ve mutlak sıfatlara menba ve maslar olması lazım gelir veya o sıfatlar ile müttasıf şems-i ezeliinin tecelliyat lem'alarına mâkes olmaları lazımdır. Birinci şıkta kainatın zerratı adedince muhalat vardır. Binaen aleyh her bir zerre o büyük yükün tahammülünden aciz olduğunu ikrar ile mucid, halik, rab, malik, kayyum ancak Allah'tır diye şehadetini ilan eder. Ve keza her bir zerre, her bir mürekkebat muhtelif lisan ve delaletleriyle şu beyti terennüm ediyorlar. İbaratuna şetta ve husnuka vahidun إِلَى kullu ila يُشِيرُ cemal Evet, her bir harf kendi vücuduna bir vecihle delalet eder ama katibinin, saniinin vücuduna çok vecihlerle delalet eder. Evet, teemmel sutûra'l kâinat feinneha Min el-mela'i'l-a'la ileyke resailu. İlam eyül cam, su, hava, alem-i misal, ruh, akıl, hayal, zaman vesaire gibi tecelli timsal akislere mahal ve mazhar olan çok şeyler vardır. Maddiyatı kesifenin timsalleri hem münfasıl hem ölü hükmündedirler. Çünkü asıllarına gayr oldukları gibi asıllarının hasiyetlerinden de mahrumdurlar. Nuranilerin timsalleri ise asıllarıyla muttasıl ve asıllarının hasiyetlerine malik ve asıllarına gayr değillerdir. Binan i Cenab-ı Hak şemsin hararetini hayat, ziyasını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsaydı senin elindeki aynede temessül eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Çünkü o timsalinde oldukça harareti, ziyası, renkleri olurdu. Hararetiyle hayat bulurdu, ziyasıyla şuurlu olurdu renkleriyle de duygulu olurdu. Böyle olduktan sonra seninle konuşabilirdi. Bu sırra binaendir ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeye bir anda vakıf olur. İlem eyü'l aziz, Subhanallah ve Elhamdülillah cümleleri Cenab-ı Hakk'ı celal ve cemal sıfatlarıyla zımnen tavsif ediyorlar. Celal sıfatını tazammun eden Subhanallah, abdin ve mahlukun Allah'tan bağıt olduklarına nazırdır. Cemal sıfatını içine alan Elhamdülillah, Cenabı Hakkın rahmetiyle abde ve mahlukata karib olduğuna işarettir. Mesela biri kurb, diğeri bu dolmak üzere bize nazır şemsin iki ciyeti vardır. Kurb cihetiyle hararet ve ziay veriyor, bu ciyetiyle insanların mazarratlarından tahir ve safi kalıyor. Bu itibarla insan şemse karşı yalnız kabil olabilir, fail ve müessir olamaz. Kezalik bila teşbih, Cenab-ı Hak rahmetiyle bize karib olduğu cihetle O'na hamd ediyoruz, biz O'ndan uzak olduğumuz cihetle O'nu tesbih ediyoruz. Binaenaleyh, rahmetiyle kurbüne bakarken hamd et, O'ndan bayit olduğuna bakarken tesbih et. Fakat her iki makamı karıştırma ve her iki nazarı birleştirme ki, hak ve istikamet mültebis olmasın. Lakin iltibas ve mezc olmadığı takdirde her iki makamı ve her iki nazarı hem tebdil hem cem edebilirsin. Evet, subhanallahi ve bihamdihi her iki makamı cem eden bir cümledir.